surete bürünmeleri zaruridir. Yani manalar, mana olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Mana halinde, kendi varlığında gizlidirler. Meydana gelmeleri için bir surete bürünmeleri gerekli. İşte o surete bürünmeleri de tenezzül hükmüyle oluyor. Yani e, latif alemden tesif aleme inmesi o mananın koyulaşması, adalaşması, e, tekstif hali, tekastif etmesi, koyulaşması, maddeleşmesi ve belirli bir şekilde ortaya çıkması. Kendine has şekliyle ortaya çıkması. İşte eğer bu suretlere manalar bürünmemiş olsa, manaların ne olduğu bilinmez. Gayb alevinde kalıştı. İşte gayb alevin dedikleri bu gayb alemi dedikleri bu zaten. Gaybin meydana gelmesi, ortaya gelmesi için bir surete bürünmesi gerekli. İşte o suretlerde hakkın vermiş olduğu suretlerdir. Dolayısıyla Esmael Hüsna yani ne kadar isimler varsa her ismin kendine has bir mahsları yani zuhur yeri vardır. İşte bu alemde görülen bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının yani manalarının zuhur yerleridir. Eğer bu varlık olmasaydı, Allah'ın bilinmesi de mümkün olmazdı. Yani ama hükmünde kalırdı. Nisan ayında duydum ki, Sedef denizin dibinden denizin yüzüne çıkar. Denizin dibinden çıkar da, denizin üstünde ağzını açar durur. O Nisan yağmurları, Öyleymiş. Nisan yağmuru o Sedef'in içine düştüğü zaman orada inci oluyormuş. Ama bir yılanın ağzına girdiği zaman aynı Nisan yağmuru zehir oluyor. Yani o kadar değişik güce sahip. Yani güç var <gülüyor> fakat mahalline göre zuhur ediyor. Yani mana nasıl çıkmak istiyorsa öyle bir mahal meydana getiriliyor. Aynı güç değişik şekillere bürünerek mahallin hüviyetinde meydana geliyor. Denizden de bir buğu çıkar, sonra yine Hakk'ın emri katrası düşer, Sedef ağzına yüzlerce düğüm vurur. O nisan yağmurunu, o enerjiyi, o gücü aldığı zaman kendini kapatır. Yani düğümler artık onu içeride geliştirmeye başlar. Ağzını sımsıkı yumar. Gönlü dolu olarak denizin dibine kadar dalar, içindeki yağmur katrası bir inci olur. Dalgıçta denizin dibine dalıp o sedefi çıkarır. içindeki değerli inciyi elde eder. Fakat büyümüş olarak elde eder. Yani inci tanesi olur. O damla büyür. inci tanesi olur. Yani hüviyet değiştirir. Dalgıçta onun gününü bekler. Zamanını bilir. Olgunluk devresini bilir. Dalar. Oradan çıkarır diyor. Senin bedenin de kıyıdır. Varlık denize Varlık denize benzer. O denizin Buğusu feizdir. Buulanması ilahi feizdir. Yağmur da Tanrı atlarının bilgisi, yani hakkın esma hüsnasının bilgisidir. Yağmur. Akıl o çok büyük denizin dalgıcıdır. Çıkınında yüzlerce inci var. Gönül, bilgiye bir kap mesabesindedir. Gönüldeki bilginin sedefi de harfe benzer. Gönül, bilgiye bir kap durumundadır. Yani gönül dediği bizim anladığımız manada kalp falan değil yani. Evet, aklı külli yani, hakikat Muhammedi'dir. Nefes çakıp parlayan şimşek gibi, nefes çakıp parlayan şimşek gibi o harfleri sürüp götürür. Yani nefes çaktığı zaman içeriden yani gönül dediği yerden gelen harfleri meydana getirir. O harfler dinleyen kişinin kulağına varır. Sedefi kır da iri ve değerli inciyi çıkar. Eğer sedefi alır öylece kullanırsan bir işe yarayamaz. Yani bir yerde kullanamazsın ama kırdıktan sonra içindeki inciyi alırsan kullanırsın. Kabuğat da güzelim içi, içi al. Lügat türemeyle nahiv ve sarfla beraber hep harfin etrafında dönüp dolaşır. Hani lügatlarda türemeler vardır ya nahiv ve sarf demek fiil çekimi manasını Arapçada onlar türemesiyle harfler oluşur, çoğalır ama hep harfin etrafında dönüşür. <gülüyor> Bütün ömrünü bunlar uğruna harc eden Naze'nin ömrünü hep saçma şeyler uğruna harc etmiş demektir. Hani ilim adamları belirli bir şeyin etrafında uğraşırlar, uğraşırlar. Onu, hepsiyle uğraşırlar. Fakat kendini tanıma yönde manası yoktur. Yaptıkları ortaya koydukları o hasılanın kendini tanıtıcı yönde kendilerine faydası olmaz. Manayı almıyor. Sadece suretiyle ilgilenmiş oluyor. Belki gerçi o suretleri çok güzel dizmiş olabilir, yerli yerine koymuş olabilir ama ifadeleri surette kaldığı için kabuk hükmündedir. Eğer o harfleri daha başka türlü yerleştirerek manaya gidici şekilde dizelemiş sıralamış olsa ki işte o zaman kendisine faydalı olsun. Evet, kabuk olmadıkça iç olmaz. Kemale gelmez. Din bilgisi zahir bilginin içidir. Din bilgisi zahir bilginin içidir. Yani din bilgisi derken şeriat bilgisi değil, gerçek dinin bilgisi. Yani vahdet bilgisi. Meledinli evet. ilim, zahir bilginin içidir. Yani zahirdeki bütün ilimler kabuk mesabesindedir. Ne kadar, ne olursa olsun. Yani her türlü zahiri ilim kabuk hükmündedir. Canım kardeşim, öğütümü dinle de yürü. Canla, gönülle, dil, di, din bilgisine çalış. Yani vahdet bilgisine çalış. Bu bilgiyi bilen iki dünyada da unuluk bulmuştur. Küçük olsa bile o bilgi yüzünden unuluk, yücelik elde etmiştir. Yani fakir de olsa, zayıf da olsa, küçük de olsa o bilgi yönünden iki alemde de unu olmuştur. Halle, zevkle edilen amel, dedikodudan ibaret olan Zahir bilgisinden çok iyidir. Hal ile, yani gerçek yaşantı ile ve de zevk ile elde edilen ilim, amel ile dedikodudan ibaret olan zahir bilgisinden çok iyidir. Fakat sudan, topraktan meydana gelmiş bir şey olan amel, gönül işi olan bilgiye benzemez ki. Amel fiildir. Nihayet yaparsın, yorulursun, yatarsın, dinlenirsin, kalkarsın. Fiildir, ameldir. Ama bilgi buna benzemez ki. Dikkat et de bak, cisimle can arasında ne fark var? Bunu batı saysan, öbürü doğuya benzer. Cisimle canın halleri hakkında. ibadetlerin Zahir bilgisine nazaran ne derece ne derecede olduğuna bak da hal bilgisinin zahir bilgisine nispetle ne derecede bulunduğunu Allah Dünyaya meyleden bilgi bilgi değildir. O bilginin sureti vardır ama manası yoktur. Yani bir Bilgi vardır ortada ama surettir, mana yönü yoktur. Bilgi asla dünya hırsıyla bir araya gelemez. Yani gerçek bilgi dünya hırsıyla, dünya arzusuyla bir araya gelemez. Melek istiyorsan kendinden köpeği uzaklaştır. Hani köpek olduğu yere melek gelmez derler ya. İşte melekiyet istiyorsan, meleklik hüviyetine bürünmek istiyorsan kendindeki köpekli kuyularını at uzaklaştır yani nefsaniyetini, benliğini uzaklaştır. Din bilgileri melek huylarından meydana gelir. Köpek tabiatlı, gönüle gelmez. İlgisi yok diye çünkü onundan yani irtibat sağlayamaz, ünsiyet sağlayamaz. Mustafa'nın sözü. Salallar ve salallar. Bundan ibaret. Adam akıllı dinle. Elbette böyledir ya. De sende. Ev içinde resim varsa o eve çaresiz melek girmez. İşte bu hadise bakarak biz duvarlardaki resimlere bakıyoruz. Ev içinde resim varsa melek girmez diyoruz ve de duvarlarda ne kadar resim varsa kaldırıyoruz evet. ya namaz kılarken üstüne <gülüyor> boş <başört gülüyor> örtüyoruz <gülüyor> halbuki burada resim dediği kalpteki var kabul edilen aslında olmayan suretlerdir acaba kalbimizde kaç tane resim asılı veya boş yer var mı <gülüyor> resimsiz bir yer var mı kimimizde işte Oğlumuzun, çocuğumuzun resmi başka köşede asıldır. <gülüyor> Kimimizde işimiz, gücümüz başka köşede asıldır. Kimimiz paramız, pulumuz, barkımız, malımız, mülkümüz. Hepsi asılı. Ya orada namaz kılınmaz tabii. <gülüyor> Çık dışarıda ormanda kıl. Başka yerde kıl daha iyi. İşte o peygamber her şey yerli yerince çok güzel söylemiştir ama... Biz onu gerçek yoldan döndürmüşük, saptırmışık, bambaşka işlere sokmuşuk durumu ve işte böylece kendimize perde üstüne perde bulmak suretiyle en büyük dine darbeyi kötülüğü yapmıştık ve de bunun ismine de abidlik demişik sonra ya aptiyet demişik yürü Gönül levhini arıt da evine melek girsin, konak edinsin. Yani gönlünü arıt, o şeyleri çıkar oradan at, resimleri sök at. O söz gerçektir yani. Gönül evinden onları sök at ki melek gelsin, meleki güçler gelsin, meleki bilgiler gelsin. Ondan sonra da melekten miras bilgisini elde et ahiret için ekinek e, melek gelmezse orada bir varlık melek ortaya koymazsa onun mirası olur mu? Yani ondan bir şey kazanılır mı? Kazanılmaz. Tanrı kitabını kendi nefsinden ve alemden oku. İşte Kur'an okuyabilmesi için bir insanın yani gerçek Kur'an okuyabilmesi için kendi nefsini bilmesi lazım. Evet. Yani Kur'an'ı dışarıdan okumayacak. Nefsinden, kendinden okuyacak. Kendinden okuyabilmesi için de kendini bilmesi lazım. Ya. Ya. Tanrı kitabını kendi nefsinden ve alemden oku. Yani biz onlara ayetlerimizi afakta ve enfüste gösteririz hükmü var ya, hem nefsinde gör varlığın gerçeğini, hem de alemde gör. Yani sadece nefsinde görmen de kafi gelmez. Yine ayrılık hükmünde kalırsın. Çünkü e, alem dediğin zaten senin varlığından başka bir varlık değil. İşte bunu idrak ettiğinde hem kendinde hem alemde zaten okumuş olursun. Birinde okuman, ikincide de ikisinde de okuman demektir. Zaten iki diye bir şey yok oldu. Bütün güzel ve esaslı huylara bezen. Güzel ve iyi huyların aslı olan huylar adalet, sonra hikmet, iffet ve yiğitliktir. Hakim olur. işte güçte ve sözde doğru olmaktan ibarettir. Burada hakim ama hakim oluş manası da var. Yani hikmetle hareket etmek Hakim oluş, işte güçte ve sözde doğru olmaktan ibarettir. Bunlar da doğru olmaktan ibaret nedir? Yanlış söylememek mi? Yalan söylememek mi? Değil. Kendi varlığının ne olduğunu idrak edip o yöndeki sözün doğru sözdür ve doğru yoldur. Ancak yoksa bunun dışındakiler ne kadar falan filan mesele hakkında doğru söylesen de bu doğru değil, yanlıştır. Kendine göre doğrudur ama genele, gerçeğe göre yanlıştır. Yani boş konuşmadır. Kul illâh sümme Allah geç. O kadar. İşte bunu dediği zaman kişi artık hiçbir şey söyleyemez zaten. Yani birimler hakkında söz söyleyemez. E her varlıkta hakim varlığını müşahede ettikten sonra kendinde de onu müşahede ettikten sonra evet. kime ne söyler? Çünkü söyledik bir şeyim olmaz. Söyleyecek i̇şte aciz kalır benim diyor diye evet. aciz kalır. Söyleyemez. Baştan söyleyemez. Sonra da söylemez. Daha sonra da gerekmez. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü söylemek istemek veya istememek de bir varlık ifadesidir. Bunların üstünde de durmaz olan zaten olduğu gibi oluyor, geliyor, geçiyordur. Olanda iyilik veya kötülük, yani eksiklik veya fazlalık görmek bizim eksikliğimizdir. Bu dört huyla huylanan kişinin canı da hikmeti duymuş, bilmiştir gönlü de. Bir şeyin ne üstüne düşüp Uzun uzun düşünür, ne aldırış etmeyip boşlar. Şimdi ne diyor? İtidal arası. Yani ne üstüne düşünür, uzun uzun inceler, ne de hiç boş verip aldırış etmeden geçer. Ha, ne gerekiyorsa o fiil boyutunda o işle ne yapılması gerekiyorsa onu hemen yapar üstünde durmak. Çünkü o fiilin de yapılması gerekli olduğunu da bilir yani bu müdahale etmek yoluyla değil yani eksik veya fazla hüküm yürütmek yoluyla değil de gerekeni yapması kendinden bunun ortaya konması gerektiğini bildiği için onu yapar. İhtirasını namuslulukla örter. İhtirasa fazla düşkün oluş da ihtirastan kesilme gibi kendisinden uzaklaşır. Yiğit olur, alçaklanmadan da arıdır, da. Kendisinde korku da yoktur, kızgınlık da. Yolu yordamı, adalet oldu mu, zulmü yoktur, huyu güzelleşir. Bütün iyi huyları ortadadır. Bir huyda, yani herhangi bir huyda ne ileri gider ne geri kalır. Hayrul umur, efsaatuhâ dediği gibi. Yani gerekeni yapar, üzerinde fikir yürütmez. Onun için ne fazla ileriye gider, onun üzerinde konuşur veya ne geride kalır hiç ilgisiz kalmaz. Her şeyde ortayı gözetme, dost doğru sırata benzer. İki tarafı da sanki cehennemin tadibi. Ya, gerçekten öyle. İleri gidersen, gereksiz bir fiil ortaya koymuşsundur. Geriye kalırsan, gereğini yapmamış olursundur. İkisi de hüsrandır neticesi. O yol, incelikte kıla benzer. Eğilerek geçilmesine imkan yok. Keskinlikte kılıca benzer. Üstünde fazla durmaya gelmez. Adaletin bir zıttı vardır, öbürlerinin iki. Bu suretle bu dört huyun yedi zıtlı vardır. Her sayıda bir sır gizlidir, bu yüzden cehennem kapıları yedidir. Şöyle ki, zulüm ettin mi cehennem hazır. Adaletin yeri de daima cennet. Adaletin karşılığı nurdur, rahmettir zulmun laidi lanet ve zulmet iyilik adaletle zuhur eder adalet bedene en ileri de en üstün kemaldir adalet bedene en ileri de en üstün kemaldir yani bedende adalet hükümlerini ortaya koymak beden hükümlerinde en ileriye gidiştir yani beden çalışmalarında, beden boyutunda en ileride olmaktır ve en üstün kemaldir. Yalnız burada adalet derken bizim anladığımız manada bir adalet değil, bunun hakkını vermek gönüllü olan adalettir. Yani bunun hakkına riayet etmek suretiyle buna karşı yapılan adalettir. La يُحَبُّ الْحَائِنُونَ diyor yani Allah hainleri sevmez. Eğer adalet olmazsa bir yerde hainlik hükmü çıkar. İşte hainlik damgasını yemememiz için adaletle hükmetmemiz gerekli. Yapacağımız adalet de evvela kendimize olacak. Yani kendi aracımıza olacak ki ondan sonra ona adalet yaptıktan sonra diğer araçlara da eğer Vaktimiz kalır da yapabilirsek adaletle hükmedeceğiz. Karşıdaki varlığı adaletle hükmetmemiz ne yönde olacak? Onu beşer olarak görmeyip onun hakkını vermek. Yani ayrı bir varlık olarak onu gördüğümüz zaman ona haksızlık etmiş oluruz. Çünkü o haktır orada. Hı. Kendi kendimize etmemiz de kendi varlığımızın ne olduğunu bilmek suretiyle gereğini yerine getirmek buna yapılan adalet olur. Birçok şeyler bir araya geldi de bir şeye döndü, bir şey haline geldi mi? Cüzülerin birbirlerinden ayrılması hassası da kalmaz. Yani ayrı ayrı varlıklar var zannettiğimiz varlıklardaki zannımızı ortadan kaldırdık mı şey. bu cüz'iyet bir şey haline diyor. Zaten birdir. Alemde hakkın varlığından başka bir varlık yoktur. Bütün bu görünenlerde onun ayrı ayrı suretleri değil kendi varlığının tamamını teşkil eden varlıktır. Varlıklardır da diyemiz. Varlıktır. Nasıl ki bir insanın belirli bir hüviyeti özelliği vardır. Ayrı ayrı bunlara saçıyla konuş, gözüyle konuş, ağzıyla, eliyle, parmaklarıyla ayrı ayrı konuşmak hükmü akıllının yapacağı iş midir? Bir kişinin gerçek varlığı ortada duruyorken parmağını uzatsın parmağını muhatap alıp parmağıyla konuşsun bu akıllı iş midir? Değil, onun zatıyla muhatap olur, zatıyla konuşur. İşte bütün alem tümüyle ve tamamıyla hakkın varlığından ibaret ve tek varlıktır vecih birdir. Küllü şeyin halikün illa veçeh dediği işte budur. Her şey helak olucudur, ancak baki, vecih bakidir demesi ayrı ayrı şeyler var da, yani ayrı ayrı vecihler var da bunlar ortadan kalkacak da hakkın vecih baki kalacak demek değil. Bu birimselli hükmüyle anladığımız meseledir. Küllü şeyin Şeyiyet, yani eşya ortadan kalkması, eşyanın isminin ortadan kalkması, eşya yerli yerince vardır. Eşya, eşya denilen şey hakkın varlığından başka bir varlık olmadığı için, varlık ortadan kalkmaz. Biz bunları hep ders yanlış anlıyoruz, zannediyoruz ki ortadan bu varlık kalkacak. Kün feyekün olacak, alem ortadan gidecek, o zaman hak, ben hakkım diyecek vahid ve kahhar olan Allah benim diyecek sanırım. Yani bu alem gidecek de Allah başka bir yerde bu sözü söyleyecek diyor. ki alem de baki, hak da baki. Ancak bizim zannımızda, vehmimizde olan varlıklar ortadan kalkacak. İşte o zaman kahhar ismi bizde tecelli edecek ve o zaman o söyleyecek onu. Lillahi yani vahid ve kahhar olanın günüdür bugün. Yani o an yaşantı ondan sonra o yaşantıdır o beden için, o birimsel hükümde olan varlık için. Tabi ki ona birimsel hükümde varlık denmez ki anlatma bağında bunlar söyleniyor. İşte bütün cüzler ciz toplandığı zaman birbirlerinden ayrılma hassası da kalmaz. Yani ayrılma özellikleri kalmaz. Biz diyoruz ki bunun şu özelliği var, bunun bu özelliği, bunun bu özelliği var. Bunlar ayrı ayrı varlıklardır diyoruz. Hakkın birer özelliğini ortaya çıkarıyor diyoruz. Bu bir yaklaşım için lazımdır, lüzumludur. Fakat alem tümüyle birlikte tek varlıktır. İkinci bir varlık olamazlar İşte cüzler birleşirse alem tek olarak kalır zaten. Alem zaten öyle de <gülüyor> <gülüyor> Oluşacak olan hadise bizlerde, kafalarımızda yani. Birbirlerinden ayrılma hassası da kalmaz. Basit bir şeye benzerler. Bu cüzüle ile şu cüzü birbirine ulaşır birleşir. Fakat ruhla bedenin birleşmesi, bedene meydana getiren cüzlerin birleşmesine benzemez. Çünkü ruhta cisim vasıfları yoktur. Şimdi burası da çok mühim fakat ruhla bedenin birleşmesi bedeni meydana getiren cüzülerin birleşmesine benzemez şimdi ruhla bedenin birleşmesi bedeni meydana getiren maddesel cüzlerin yani hücrelerin birleşmesine benzemez çünkü onlar ikisi yani diğer cüzler bedenin cüzleri aynı yapıdan teşekkür etmiştir Ruhla beden ise değişik yapılardan meydana gelmiştir. Çünkü ruhta cismin vasıfları yoktur. Şimdi diyoruz yani ruh bedene girdi. Bedenden çıktı. Halbuki ne girdiği var ne çıktığı var. Çünkü girmek çıkmak diye olan hadise yine iki varlık arasında oluşacak hadisedir ama işte bu varlığın yani hakkın e, kademeleridir mertebeleridir bir yerde daha kesif halde bir yerde daha latif haldedir yani ruhla bedenin ebedi olarak birleşmesi mümkün değil sanat edin yani geçici bir süre için birleşmiş gibi gözüküyorlarsa da aslında birleşmiş değillerdir diyor yani burası da ince bir nokta birbiriyle e, aynı malzemeden yapılan yapılan şeyler birbirlerine kaynaşırlar, birleşirler yani demirle demir kaynar birbirine ama demirle suyu kaynatamazsınız birbirine Hayır. iki ayrı değişik hal tabii yaşantı. ama belirli bir süre birlikte kalabiliyorlar işte onu demek istiyor yani Şimdi bedenimizde ruhlar, kaldığı gibi ya işte bedenimizde kaldığı gibi Ruhla bedenin birleşmesi cüz'inin kendisiyle olan, kendisiyle birlikte olan cüz'lerinin birleşmesine benzemez demek istiyorum. Çünkü ruhta cismin vasıfları yoktur. Eğer ruhta cismin vasıfları olmuş olsa birleşir ebedi bir daha ayrılmazdı zaten. İşte kesin olarak birleşemediği için ayrılma zarureti asıl oluyor. Yani hayatını o şekilde sürdürmesi mümkün olmadığı için ayrılması zaruri oluyor. Su ve toprak yani beden tamamıyla temiz bir hale geldi. Kabiliyet kazandı mı haktan ona izafi bir ruh geliverir. Bedenin cüzileri olan toprak, su, hava, ateş, müsavi ve münasip bir halde birbirine karışınca meydana gelen o bedene can aleminin ışığı vurur. Can alemi, ışığının bu vuruşu güneşin yeryüzüne vuruşuna benzer. Yani ruh aleminin, can aleminin oraya vurması, güneş nasıl toprağa vuruyordu, orada bir yankılanıyorsa, meydana geliyorsa, ışık aydınlık meydana geliyorsa, işte ruh aleminin de bedene yansıması dolayısıyla o ruh denilen, yani can denilen yaşantı meydana gelir. Şimdi e, göğe çıkanlar söylüyorlar ya astronotlar, güneşin yanında aydınlık yok. Güneşte ışık yok, aydınlık yok. Gökyüzüne, fezaya çıkıldığı zaman lacivert, koyu bir karanlık var fezada. Aydınlık diye bir şey yok. Ne zaman ki güneşin Güneşten ayrılan şuaları bir, bir yere çarpıyor. O zaman aydınlık meydana geliyor. O zaman ışık aydınlanma oluyor. Ee, mesela yeryüzünde o kumlara, çöllere vuruyor. Denize vuruyor. Denizde yansıma yapıyor. Çöllerde, kumlarda biraz da, taşlarda, dağlarda yansıma yapıyor. Kırılınca aydınlık, ışık meydana gelmiş oluyor. İşte su, hava, ateş olmasa onun belirli bir terkibi meydana gelmiş olmazsa, ilahi ruh dediğimiz yani ruhun yansıması mümkün olmayacak. Bilinmeyecek yani. Böylece kalıp geçip gidecek. Onu anlatmak istiyorum. Can alemi, ışığının bu vuruşu, güneşin yeryüzüne vuruşuna benzer. Güneş dördüncü kat gökte olmakla beraber ışığı, yeryüzünü tedbir eden yeryüzüne hayat ve feyiz veren bir nurdur. Unsurların tabiatları güneşte yoktur. Yani Anasır Erban dört unsurun tabiatları, yani havanın, güneşin, ateşin, toprağın özellikleri güneşte yoktur. Diyor. Ama toprakta o dört unsurda da güneşin özellikleri yok. İşte onun özelliğiyle diğerinin özellikleri birleştiği zaman bir özel özelleşme ortaya çıkıyor. Yani insan bedeni denen o varlık ortaya çıkıyor. Eğer bunların biri biri olmazsa bu terkip olmaz ve insan meydana gelmez. Unsurların tabiatları güneşte yoktur. Yıldızlar, Esas bakımından ne sıcaktır, ne soğuk, ne kurudur, ne yaş. Unsurların kuru ve yaş oluşu, ak, kızıl, yeşil, av ve sarı renklerde bulunuşu hep güneşin tesirlerindendir. Yani güneşin rengi onlara vurur, kendindeki özelliğiyle güneşin rengi onlarda değişik bir renk meydana getirir. Unsurlar aleminde güneşin hükmü Adil bir padişahın hükmü gibi yürür, fakat güneşin ışığı unsurlara girmiştir de denemez, onlardan hariçtir de denemez. Unsurlar münasip ve müsavi bir halde birleşince bir güzellik kazanır, nefsin natıkada bu güzelliğe aşık oldu. araya dini bir nikahtır düştü. Nefsi külli de insana bütün alemi mehir olarak verdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dede, öyle, öyle. Unsurlar münasip ve müna müsavi bir halde birleşince bir güzellik kazanır. Yani dört unsur hava, su, ateş, toprak münasip bir şekilde birleştiğinde bir güzellik kazanır. Nefs-i da bu güzelliğe aşık olur. Konuşan, Konuşan nefis. Aslında cüz-i nefis dedikleri bu nefs-i natıkadır. Yani nefsi cüz yani demin bahsettiğimiz nefsi cüz bir gerçek isminde nefs işte natıkadır. Konuşan, Konuşan nefis. Nef yani konuşan gerçek nefis manasında bizim anladığımız manada Dile, nefsaniyetiyle yani. konuşan diyor yani konuşan nefs işte bunun bir ismi de cüz iradeyi cüz hükmünde olan ifade eder. İşte nefsin âtika bu güzelliğe aşık oldu. <gülüyor> Araya dini bir nikahtır düştü. Nefsi külli de ya. Yani bütün o alemi de, külli nefsi de ona mehir olarak verdi. Fakat, <gülüyor> ne acayip iş ki bunların farkında değilim. Yani. Bütün alem hı, demesi işte. Bütün meyveler, alem... Meyveler, sebzeler, ya, de, işte. O, bütün alem senin de sen bunların farkında değilsin de bir dilim ekmeğin peşinde koşuyorsun. Ah şunu kazanayım, bunu alayım diye. O da yetmiyor biraz daha fazlası. Tabii ki o ili, o ekmek zaten baştan senin ekmek değil, tarlasıyla birlikte. Fesahat, bilgiler, söz söyleme, güzel huylar ve güzellik hep bedende, nefsin latıkanın birleşmesinden meydana geldi. Bedenle nefsin natıkanın birleşmesinden meydana geldi. Alım da eşsiz örneksiz bir alemden hiçbir şeye aldırış etmez bir rint gibi çıka geldi. Güzellik şehrine bayrak dikti. Bütün alemin düzenini bozdu, cihanı birbirine kattı. Şimdi burada, bütün alemin düzenini bozdu, cihanı birbirine kattı demesi, evvelce varlıkları var olarak gören, birimsel hükmüyle düzenli bir alem gören kişi, sonradan gerçek hüviyetini, varlığını idrak ettikten sonra bunların hepsini dağıttı gitti. Ama ortadakiler yine ortada. Ortada dağılanmış şey yok. Kendi kafasında olan yaşantısı neticesinde oldu. Gah güzellik atına biner salınır. Gah sözle keskin ve parlak bir kılıca benzer. İnsan da oldu mu alım derler. Sözde oldu mu fasihlik. Yani alımlı derler ya. Ama bu konuşmaya geldiği zaman açıklık fasihlik derler. Veli olsun, padişah olsun, derviş olsun, peygamber olsun, herkes onun hükmü altında. Güzellerin yüzünde nasır vardır. Bu yalnız güzellik değil. Söyle, nedir o sır? Güzellik dediğin şey yani sadece salt güzellik değil. O güzellikte başka bir güzellik var. O nedir onu bil. <gülüyor> Tanrı'dan başka kimsecikler gönül çekemez. Tanrılıkta Tanrı'ya ortak olamaz. Sevgi nereden insanların gönlünü çekecek? Hak bazı bazı batıl suretinde de görünüp durur. İşte o kadar. Tanrı'dan başka kimsecikler gönül çekemez. Hani biri birini sever, işte bazıları parayı sever, bazılarından severler, severler, severler. Her insanın Allah, sevdiği evet bir, bir şey de vardır. De ha, de her de insanın de sevdiği de bir şey de de vardır. De i̇şte Tanrı'dan başka kim gönül çeker diyor. Sen zannedersin ki ben falan filan şey hükmünde seviyorum yahut onun peşinde koşuyorum. O koştuğun şey nedir acaba? <gülüyor> ya ya. Tanrılıkta tanrıya ortaklık olamaz. Yani sen seviyorum dediğin o varlığı o varlık olarak sevemezsin. <gülüyor> sen ne diyorsun öyle ama hakka ortaklık koşuyorsun. Hakkı sevmen gerektiği yerde falan malzemeyi, yağıt, filan kişiyi seviyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Hakk'a şirke koşuyorsun, ortaklık koşuyorsun. Sevgi nereden insanların gönlünü çekecek? Hak bazı bazı batıl suretinde de görünüp durur. İşte o kadar. Her yerde tesir edeni iş başaranı hak bil. Haddinden dışarıya ayak atma. Yani falan şu işi yaptı filan bu işi yaptı diye ortada olmayan şeyi ortaya getirme. Hak, hak libasıyla zuhur etti mi o zuhuru hak dini bil batıl suretinde zuhur edince de şeytan işi. <gülüyor> hak, hak libasıyla zuhur etti mi, o zuhuru hak dini bil. Batıl suretinde zuhur edince de şeytan bil. Ama bil. Ama bil diyor. Yani şeytan deme diyor. Yani bil. Yani kendinde bil. <gülüyor> Bunun ne olduğunu bil diyor. Soru 11. Külden daha fazla olan cüzü, hangi cüzüdür? O cüzü aramanın, bulmanın yolu nedir? Cevap. Bil ki varlık, külden daha fazla olan cüzüdür. Var olan küldür, bu her şeyin aksinedir. Bil ki varlık külden daha fazla olan cüzdür. Şimdi alem hakkın varlığından bir cüzdü değil mi? Alem hakkın varlığıdır diyoruz ama hakkı alemin varlığında sadece sınırlayamayız. Çünkü meydana getiren meydana getiren getirilen ile nasıl sınırlanır? O halde alem hakkın bir cüzüdür. Ama öyle bir cüz ki külden daha fazla. Yani orada ince bir mesele var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi Hak, Aşağı yukarı onlar içinde. Şimdi hak cüzler olarak meydana çıktığını söylüyor ya. Yani varlıklar, ayrı varlıklar olarak meydana çıktığını söylüyor. Ve bu varlıkların haddi hesabı mümkün değil, bilinmesi mümkün değil. Fakat hak bir tane. işte gerçek varlık cüzler olarak külden daha fazla. Ve de arkası kesilmiyor. Hak dediğimiz ana bir tane hak ama cüziyet yönüyle baktığımızda yani ne oluyor? Kemiyet olarak bakılıyor şey, keyfiyet gibi. olarak değil. Evet. Dalgalar evet. gibi. Deniz evet. Da tamam. Onun gibi. Var olan küldür. Bu her şeyin aksinedir. Evet. Her ne kadar düzler fazla gibi ise de var olan küldür yine. Evet. var olanların çokluğu zahiridir, hakikatte ise hepsi birdir. Küllün, yani var olan şeylerin varlığı çokluktan göründü. Eğer işte daha belcede geçiyordu yani tek bir hüküm olarak, tek bir mana olarak zuğura gelmiş olsa bu alem yokluk hükmünde olur. İşte değişik hükümler ve zıt ifadelerle karşı karşıya olacak ki Hayatın devamı sağlansın, yaşanma mümkün olsun. Eğer zıtlıklar olmazsa hayat olmaz zaten. Küllün yani var olan şeylerin varlığı çokluktan göründü. Kül cüzün yani varlığın hakikatini çoklukla örter. varlığının hakikatini çoklukla örter. Kül, yani var olanlar, görünüşte çok olduğundan, sayı ve miktar bakımından, kendi cüz'ü olan varlıktan azdır. <gülüyor> Vacip olan mutlak varlık, var olan şeyin cüz'ü, değil mi? Var olan şeyler, ona tabi, değil mi? küllün, yani var olanların hakikatte bir varlığı yok ki, var olan varlığın hakikatine arız olan bir şey. Küllün varlığı, tek bir hakikatin çoklukla zuhurundan ibaret. Çok olan şey, çokluktan görünmekte. Küllün, yani genel olanın varlığı, tek bir hakikatin Çoklukla zuhurundan ibaret. Yani değişik manalarla zuhura gelmesi ona çokluk hükmünü veriyor. Aslında o tek bir hakikat. Yani çok diye bildiğimiz manalar tek bir hakikatin zuhur mahalleri. Kül yani var olan birçok şeylerin bir araya gelmesinden peyda olan bir arazdır. Yani kül diyoruz ya. Var olan birçok varlıkların bir araya gelmesinden peyde olan bir aras. Aras zaten yokluğa koşuyor. Arızi yani sonradan olmuş. Zaten o yine yok olacak. Küllün yani var olan şeyin cüzileri yok oldu mu kendisi de derhal imkan sahasından çekilir, yok olur. Alem bir küldür. <gülüyor> Ve bir göz açıp yumuncaya kadar hemencecik yok olur. İki zaman içinde baki kalmaz. Alem bir küldür ve bir göz açıp yumuncaya kadar hemencecik yok olur. Mazza gel basar ve matuka hani göz açıp kapayıncaya kadar söyle. Yine göz açıp yumuncaya kadar tekrar bir alem var olur. Her lahasa bir yer, bir gök yok olmakta ve yokluktan varlığa gelmektedir. Her an yeniden yaratılmaktadır, gençtir, her an yok olmaktadır, kocamıştır. Alemde her an bir haşır vardır, bir neşir vardır. Hani bir ayet var diyor. E, o her an bir şandadır. Onu anlatmak istiyor. Alemde hiçbir şey iki an içinde baki değildir. Yani bütün bu görülen hiçbir şey iki anda baki değildir. Her an bir ölmede genç olmakta, hemen akabinde ölmekte yaşlanmaktadır. Her şey öldüğü anda yeniden doğmaktadır. Fakat kopacak olan büyük kıyamet bu değildir. Çünkü bu amel bakımındandır. O ceza bakımında. Onunla bunun arasında nice fark var. Dikkat et de bilgisizliğe uğrama. Gözünü aç da tafsil ile icmalin farkına bak. Yani genişletme ile toplamanın farkına bak. Saat, gün, ay, yıl hepsi zaman ama birbirinin aynı değil. Burada söylenen sözle, sözlerle yapılan işlerin hepsi de mahşer gününde ortaya çıkar. Yani burada yapılan bütün fiiller bir yerde toplanır, depo edilir, mahşer günü meydana çıkar. Ve onun neticesi de görülür. Orada hatıra gelen, gönülden geçen şeylerin hepsi görünür. Yevme tüble serair <gülüyor> Okusana Bir ayet-i kerime var ya Yevme tübleserair O gün, o gün bütün sırlar meydana çıkar. İşte bugünden o sırları meydana çıkarırsak o gün zaten bize açılmış olur. O gün demek yani sırların meydana çıktığı yer demek genelde yani ahir olduktan sonra insanların e, görecekleri yaşantıyla sırlar meydana çıkmış olacak. Sırlar derken yani gizli bir şey vardı ortaya çıkmış değil. Yani alemdekini biz açık olarak göreceğiz. Yani şartlanma boyutumuz ortadan kalkacağı için, yani beden ortadan kalkacağı için bazı e, yaşantıları açık olarak göreceğiz. Ama görülmeyecek şeyler de çok tabii ama yani yaşantı olarak göreceğimiz şeyler tamamen bunun dışında, bu yaşantının dışında tamamen de tersi hem burada değerli olanların orada on paralık değeri olmayacak. Burada değer vermediğimiz şeyler orada bize çok değerli olacak. Onun için işte sırlar meydana çıkacak dedi yani gerçek yaşantı meydana çıkacak. Eğer bunun burada idrak edersek kendimizi o yaşantıya burada adapte edersek Dolayısıyla oraya gittiğimiz zaman, oraya gitme veya gitmeme diye bir şeyimiz olmaz. Bunu anlamak istersen, bak bir kere. Sende de dirilmek ve ölmek var. Alemde yüce aşağı, ne, alemde yüce veya aşağı ne varsa, örneğin senin bedeninde, senin canında. Alemde senin gibi muayyen bir şahıs. Sen ona can kesilmişsin, o sana ten kesilmiş. Hani insanı kamilden bahsediyordu ya lübü lüb Adem, bütün alem insanın kamilin varlığından başka bir varlık değildir. İşte sen ona ten olmuşsun, o da sana can olmuş diyor.